Hiçbir hadise rastlantı değildir. Ayağınıza bir tane ine bassa, mutlaka bir çuvaldık saplanmasını hak etmişsiniz demektir. Onun rahmeti tadil eder o meseleyi. وَمَا أَصَابَكْ مُنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعَفُوْا اَنْ diyor. <gülüyor> Başınıza ne gelirse sizin kendi elinizle kazandığınız şeydendir. Onun cezasını çekiyorsunuz. Aslında o tam suçunuza göre ceza da vermiyor. Çoğunu affediyor. Yani üçlünü veriyor. Ayağına iğne bassa, gözüne çöp girse, yoluna falan şey düşse, geleceğin adını onu karartabilecek bir hadise zuhur etse, mutlaka vardır işin içinde bir şey, ondan dolayı tehdit ediyor. Bu iş temiz insanlar tarafından temsil edilmesi için Cenab-ı Hak bu türlü şeylerle onları temizler o hadiseleri kefaret yapar ama bütün günahlarına kefaret olur mu o bilir onu ikaz eder bazı kimseler de hiç anlamazlar hadiselerin dilini anlamazlar esrar-ı rububiyeti anlamazlar dolayısıyla elli ders verilse de yine bildikleri gibi hareket ederler onlara da mehil üstüne mehil verirler Hafizan Allah o bir mekri ilahidir çok ciddi günahı varsa mesela gözünü sakındırmıyorsa mesela kulağını sakındırmıyorsa ve buna rağmen gözüne bir çöp girmiyorsa kulağının zarı çatlamıyorsa bu ileriye bırakılıyor demek. Ya ileride ağır şekilde Allah ondan çıkarır ya çoluk çocuğundan çıkarır. Sancıyı ona çektirir. Çare yeganesi Affedilmeyecek bir günaha girmiş gibi içini yırtarcasına Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip yalanmaktır Bu dairenin içinde bulunanların küçük günahları bile büyük sayılır Bunu bir şeye binaen söylüyorum ve mübalağa yapmıyorum Arkadaşların hizmetine fütur verecek davranışları o günahlardan sayabilirsiniz Yani herkesin uygun adım yürüdüğü esnada bir kenara çekilip ve ağacın altında azıcık uyuma, o tür günahlardan sayılır. Az dinleneyim, az şahsi hazlarımı tatmin edeyim. O tür günahlardan sayılır. Ve mutlaka o maksadının aksiyle bulur. Bulmaması mekri ilahidir. Bulmaması öteye kalması demektir. Bulmaması büyük suç, mahkemeyi kübraya kalıyor demektir hiç tereddünüz olmasın. Bu alanda konuşma Allah'a karşı büyük iddiada bulunma demektir. Ve hesabı ağırdır onun. Kendi davranışlarımızın istikamet içinde cereyan üzerinde durmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşamışlar? Öyle yaşamayı tabiatımızın bir yanı haline getirmek lazım. O ufku tutturamayabiliriz. Fakat o ufku tutturma azminde kararlı içinde bulunmak lazım peygamberane evsafla ittisaf o meselenin tertemiz bir ruh donanımlı bir ruh tarafından yaşanma seviyesini kestirmek bizi aşar yani Efendimiz ne kadar sadıktı kestiremeyiz onu Efendimiz ne kadar emindi kestiremeyiz onu ihate edemeyiz onu Efendimiz ne kadar fatindi kestiremeyiz onu ne kadar masumdu kestiremeyiz onu ve ne kadar tebliğ sevdalısı bir insandı tutkusuydu adeta onun unsuz olamaz diyordu hayat unsuz olamaz diyordu Onu kestiremeyiz fakat o evsaf ile tisaf etme peşinde olmak lazım yani fevkalade doğru olmak lazım hayatımızın içine tek kelimelik yalan katmamak lazım tek yalan davranışa bize vermemek lazım o mevzuda katiyen tavizsiz olmak lazım. Yalan davranış. İçimizin sesi olmayan davranış. Mesela güzel bir şey ne kadar öyle siz gürül gürül tesvaat yapınca benim de hoşuma gidiyor o. Kim bilir belki o kulağımız olsa şu direklerin ağaç parçalarının dahi o seslere ses katlarını duyabilirsiniz. Belki gece tek başınıza yapsanız sadece Allah'ın bildiği bir yerde duvarlarda ses katabilir ona. inanıyorum ona. Fakat orada o sesin esas gerçek derinliği kalbinizin derin bir noktasından çıkmaya bağlıdır. Bu kadar sadık olmak lazım. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Namazda okuduğunuz şeylerin manalarını mülaaza hüzurun adabından siz uzaklaştırdığı için onun mahsurlu saymışlar. Hususiyle ahnaf yani Fatiha'yı okurken onun harfi manalarını düşünmek Elhamdülillah Rabbil Alemin ne manaya geliyor? Er-Rahman ne manaya geliyor? Er-Rahim ne manaya geliyor? Bu manalar üzerinde durma. Hatta dile vakıf olmanız ölçüsünde dilin incelikleriyle oralarda nükte çıkarmaya çalışma Hz. Üstad'ın işaret-ül icazı ortaya koyduğu o cevahiri ortaya koymaya çalışma bunlar namazda mahsurludur. Fakat namazın dışında söylediğiniz dua her kelime ayetel kürsüyü okuyorsunuz ne demektir o subhanallah diyorsunuz her defasında Allah'ım seni tesvihü takdis ederim senin eşin, menendin şerikin yoktur benim soluklarımdan iç içe dönen o ne buralara kadar hiçbir şey senin emrin ve meşiyetin olmazsa dönmez sen öyle bir Allah öyle bir hayi kayyumsun Bunları derin derin mülahazaya alma esastır. Bunları mülahazaya almama gaflettir. Ve Allah gafil kalpten kabul etmez edeceği şey. Bu açıdan dediğin o şeylerde sadık olman lazım yani. Sübhane ki Allah hakikaten içinin sesi mi o? Ecrina minen nar derken nar mülahazan tamam mı hakikaten? Hakikaten onca korkuyor musun ondan? o korkunun üstünde bağırıyorsan ayıp değil mi Allah'a karşı? Dolayısıyla iç hissiyat, iç duyma, iç ihtisaslar <gülüyor> mutlaka sesinin, soluğun, o işin, musikisinin önünde olması lazım. Bu sadakattır. O kadar sadık olmaya çalışmak lazım. Emin olmada da o kadar emin olmaya çalışmak lazım. Fethin olmada da o kadar aklını kullanmak. Bir iki done ile hemen böyle Değişik iç içe girift hadiseleri okuyabilmek O kadar da masum olmak lazım Günahın rüyasına karşı bile kararlı durmak lazım Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Bir gece rüya kirliliği bile Sizde ürperte hasıl etmeli Ne kadar tefessü etmiş bir ruhum var ki benim Meşru olmayan şeylere giriyor falan Deyebilmeli insan Sorgulayabilmeli kendisini bunun gibi o peygamberane vasfı ihraz etmeye çalışmak lazım. Bütün bunların mebdeyi, nasıl ki yani, enbiya-i zamın, evliya-i kiramın, asfiyay-i maddi hayatlarının birer mebdeyi var. Birer ismi ilahi demiştik belli mülazeye bağlı olarak. Aynı zamanda manevi hayatlarının da birer mebdeyi vardır. Onu çok iyi belirlemek lazım. Bu işin mebdeyi de esas iradedir. Kastır, azimdir yani. Başta onu dileme, bu iradenin hakkıdır. Allah bana iradeyi verdiğine göre demek, ipim boynumda rahat istediğim yerden otlamak için yaratılmamışım diyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ Ey يُتْرَكَ suda. İnsan kendini başıboş, istediği yerden otlamak, istediği yerden su içmek için yaratılmış bir mahluk mu sanıyor? İnsan öyle bir mahluk olmadan mualladır. Kasem'de diyor ki, لَقَدْ خَلَقْنَا insanı ف۪ي اَحْسَنِ takvim, İnsanı ahsen-i takvim de tam kıvamında varlığa takvim olabilecek mahiyette yarattım ben diyor. Kasem'de anlatıyor bunu. O zaman peygamberane bir azim, peygamberane bir kararlılık içinde çok doğru olmaya bakacaksın. Önce zorlanacaksın burada. Dişini sıkacaksın. Fevkalade doğruluk diyeceksin. Yalan yok fevkalade eminlik hıyanet yok katiyen çünkü o münafıklık fevkalade akıllı davranmak her şeyin önünü sonunu hesap etmek bu nasıl bir şey doğurur nasıl bir neticeye ulaşılır ondan fevkalade masum olmaya çalışmak lazım ve günümüzde farz der farz dedi Üstad Hazretlerinin emr-ü bil maruf nehyanın nünker vazifesinde bulunmak. Kur'an-ı Kerim tenkit ederken Yahudileri diyor ki marufla emrediyorlardı ama münkeri yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu kabil, Cenab-ı Allah, irşatları çok ve dolayısıyla deli me tequlun alun kibramaktan indallah antequlun emalatef alun yapmadığınız şeyleri, tabiatınız haline getirmediğiniz şeyler insanlara ne diye söylüyorsunuz? Allah'ın gazabına çarpılma adına ne korkunç bir vesile o? Onu gazaba çarpılmaya vesile sayıyor. Yaşamıyorsun, etmiyorsun. O mevzuda kendini zorlamıyorsun. Bir azim yok, bir kararlılık yok. Fakat ha millete diyorsun ki şöyle doğru ol, böyle yap, şöyle istikamette bulun. Bu açıdan rehbere ihtiyacı olan kimselere en güzel rehberlik rehberi ekmel gibi hareket etmektir. Rehberi ekmel. Madem bir iktidar arıyorsunuz fakri kainat gibi hareket etmektir. Bundan ondan sonra o onun yolunda onu takip eden büyükler gibi hareket etmektir. Yoksa sözlerle davranışlar arasında tenakuz varsa şayet o da bir tenakuzun çocuğu olur. O çelişkilerden katiyen kurtulamaz. Eğer her şeye rağmen bazı kimseler fevkalade düzgün çıkıyorsa bu sadece Allah'ın lütfudur. Fevkalade şeylere ister rastlantı olsun, ister mucize olsun, ister keramet olsun harikulade şeylere planlar, projeler bina edilmez. Onlar makul esbaba bina edilir. Böyle bir jeoloğun sağlam zemini bulması ve işte buraya binayı kurabilirsiniz, blokaj buraya demesi gibi sen de her işinde öyle sağlam zemini bulacak, onun üzerine bina edeceksin. Biz ortamı kendi tavırlarımızla, davranışlarımızla onu ayarlayamamışsak, hatta bir çocuk için yani Ailenin içinde anne baba bu mevzuda tadakat muahdesinde bulunmamışlarsa, emniyet muahdesinde bulunmamışlarsa, fetanet muahdesinde bulunmamışlarsa, bunların hır gürü o çocuklara aynıyla intikal eder. O güvensizlik intikal eder. Hanım beyinden şüpheleniyorsa, bütün evde kuyruğunu ilk bir şüphe gezmeye başlar. Bey azıcık hanımın hissiyatından şüpheleniyorsa o evde şüphe akrepleri hareket etmeye başlar. Bir kere onu siz belli mütabakatlarla teminat altına almanız lazım. Orada bir güven yuvası olması lazım. Sadakat yuvası olması lazım. Neuzubillah. Pencereden bakarken bile bir tanesinin boyu posu edası endamı hoşunuza gitti. Hemen kapanıp aman ya Rabbi yüzüme çarpmadan ben onu kendim kabulleniyor, nefsimle hesaplaşıyorum, kendimi sorguluyorum ve bin Tövbe diyorum ona. Elfe elfe tevbeti diyorum. Yoksa yani oradaki o bekleyiş falan neden yani ben şöyle bir insanım böyle bir insanım. Bu neden böyle bir şey oldu? Bu Müslümanca düşünce değildir. Menkübelerde bildiğiniz gibi arz etmiştim daha evvel. Ehlullah'tan bir tanesinin çocuğu çivi gibi bir şey modullu bir şey almış. Şimdi millet tulumla su taşıyor uzakta. İş olsun diye kendisine muziplik bu koşturuyor arkadan deliyor otulumu Adam biliyor yeniden tulumunu yapıyor gidiyor su dolduruyor getiriyor bir iki üç büyük bir zatın oğlu canlı tak diyor. Gelip diyorlar ki Efendi Hazretleri başımızın tacısın. Fakat demesek sonra niye demediniz dersiniz. Çocuk böyle bir şey yapıyor deyince o çocuğu çağırıp tehdit etmiyor. Hemen kendi oturuyor seccadesin üzerine ciddi bir muhasebeye darlıyor. Diyor ki böyle bir şeyi netice verecek ben bir kusur görmüyorum kendimde. Çok kusur olabilir de fakat bu fiili netice verecek bir kusur görmüyorum ben. Sonra gidiyor hanıma diyor ki doğru söyle diyor. Bu çocuk seninle benim böyle bir şey yapıyor diyor. Bu ister maddi kusur olur ister manevi kusur bunun gibi. Bunun bir şeyi var yani. Adam düşünüyor. Derin derin düşünüyor. İnsaflı bakın. Diyor ki ben ona bağışlayın hamileydim diyor. Komşu nevine gittim. Rafta. Portakal gördüm. İçim çekti. Elimde örgü örüyordum. Tığ veya ca. Onu bir iki sapladım. Öyle suyundan ağzımı aldım onu. Tamam diyor. Şimdi onlardan helallık almak lazım. O oturup tevbe etmek lazım. Onlar burada işi bitirire dursunlar. Çocuk biraz sonra geliyor, elinde işte çivisi veya çuvaldızı neyse. Baba diyor ben böyle bir şey yapıyordum, kötü bir şey yapıyormuşum meğer. Aklım başıma geldi. Allah beni affetsin diyor, böyle bir şey yapıyordum diyor. Bu bir menkebe. Fakat bize anlattığı çok şey var. Aile efradımıza, çocuk çocuğumuza, olacaksa ileride torunlarımıza akseden her şeyin aslını bizde aramak lazım. O zırlıdır. Bizim davranışın bir gölgesidir, bir izdüşümüdür. Onlardaki bir çelişki, bir tenakül bize ait bir yanlışın tezahürüdür. Evet, bize bağlı yetişen insanlar bir yönüyle bize ait bir kısım tecellilerinin mecalisidir, mahalledir. Ne yaparsak onlarda o tecelliyedir. Önemli bir şey. Evet, iyi bir rehbere düşen şey de budur bence. Fevkalade bir titizlikle bir abit ve zahit kesilsin hayatını çok hassas çok ince bir insan gibi yaşasın çok şey anlatmaya üzüm yok bence çok şey anlatanlar değil dost doğru yaşayanlar mehsir olmuşlardır ve düz zaman mehsir olmuştur şahiyi ilanı mehsir olmuştur biz mehsir olamıyorsak zikzaklarımızdandır yamuk yumuk yaşayışlarımızdandır evet Yanız bir hatanın cezasını görürsünüz ama asal ve musibetin Febimakebete değil Va Hafu en kesir. Doyma bilmeyen bir itiha ile insan imanda marifette, muhabbette fazlalık peşinde daha yok mu mülazası içinde olması lazım. Bunu hem haliyle istemeli. Hem de diliyle istemeli. Böyle açık seçik esrar-ül görse, temaşı ise, Esrar-ül muttali olsa, Meleklerle atbaşı hale gelse, O zaman bile daha demiyorsa dün himmetlik yapıyor demektir. Hep daha demeli, yürümeli. İman, marifet, muhabbet. Aşk, iştiyak, ona iştiyak. Değerler hanesinde bana göre bunların doldurduğu yerleri başka bir şeyle doldurmak mümkün değil. İşte bir doğu insan ne talep ediyor onu çok iyi seçmesi lazım. Mesela velilik değil yani, kutupluk değil, kavislik değil. Nebilik zaten olmaz. Bu bitmiş o mesele. Muhal farz öyle bir tevcidde bulunulsa bile ondan kaçma mümkünse ondan bile kaçmadım enbiya izam kaçamamış çünkü Allah'ı kabulleri içinde onu kabul de var en yüksek payelerden birisi şehitlik sonra sıddiklik sonra nübüvvet bence bütün bunları mülahazayı aldığı zaman tercihini yine imanı billah ma'rifetullah, muhabbetullah aşk u istikametinde kullanması lazım Dilinden de hiç düşürmemesi lazım. Hep onu istemeli. Gerçekten onu istiyorsanız şayet bence en önemli şeylerde sürekli onları bir dizevan ettiğiniz gibi bunu da bir dizevan edenirsiniz. Oturur kalkar dilersiniz. Bir çocuk dilediğiniz gibi iyi bir hayat arkadaşı dilediğiniz gibi bir hizmet ortamı dilediğiniz gibi. Sürekli onu telaffuz etme Allah'ım bunu istiyorum O mevduda ne kadar çok istek ortaya konursa işte bu ısrarın ifadesidir Kararlı duruşun ifadesidir Tercihte bilerek tercih etmenin ifadesidir Bir de sadakatin ifadesidir Sadakat Şehitlikten sadakata sıçramış olur Öyle birisi Zilliyet planında bile olsa bu işin mebdeinde Hz. Ebu Bekir oturabilir. Fakat zilliyetinde, ferinde oturuyor gibi bence o işin delice, aşikane peşinde olmalı. Tutkunu, tiryakisi, isteklerin, dileklerin en önemlisi fiilen yapılanıdır. Namaz kılma, en iyi anları o istikamette değerlendirme, başını yere koyma, hatta namazın içinde bile bizim mezhebe göre mesur olmayan şeyleri, Efendimiz'den en azından meşhur olarak rivayet edilmeyen şeyleri söyleme mahsurlu sayılmış. Diğer mezheplerde sayılmasa bile. Bizim mezhepte de olsa bence iç mülahazalarıyla onun arkasında olduğunu hep ortaya koymalı. Mesela başını yere koyduğu zaman ağzı ne söylerse söylesin. <gülüyor> <Rabbi el> <gülüyor> La ilahe illa ante subhaneke ni kıntı zalimin Fakat mülazaları sürekli onun etrafında dönmeli. Yani ağzı bunu söylemeli ama <gülüyor> onun da şuurunda olmalı. Fakat öbürü talibi ses gibi sürekli hep imanı billah yakin tem, marifeti tam aşk ve şevk Allah, hafet ve muhabbet bana fevkalade şeyler yükleme değil fevkalade şeylerle serfiraz bir bilinen insan olma değil bilinmeyen fakat seni çok iyi bilen birisi olma arz ediyorum istersen insanlar hiç bilmesin hiç tanımasın hiç kabul etmesin Hiçbir yere koymasınlar. Yeryüzünde bana yer hakkı basacak bir yer düşünmesinler. Ama ben seni bilmek istiyorum. En iyi kime bildirmişsen kendini o ölçüde seni bilmek istiyorum. Ona talip. Evet. Talebin kıymeti insanın kıymetini güzeldir. Neye talipseniz o ölçüde kıymet alırsınız. Kimi bağ. Bahçeye, bostana, kimisi makama, mansıba, payeye, Kimisi keşve keramete, zevke, hale, Kimisi de doğrudan doğruya mahale taliptir. netice itibariyle varılacak yer, varılacak nokta neresi isim? Sürekli gönlün uğra bağlı yaşarsın. Hatta onun dışındaki istekler içine geldiği zaman, kalbine doğduğu zaman, bir hata işlemiş gibi kalkıp hemen tövbe etmek lazım. Estağfurullah ya Rabbi. Senin dışında değişik şeylere evvelen ve bizzat gönlümü yönlendirdim. Estağfurullah. Senin hakkını başka yerde kullandım. Hak yedim ben. Bu senin hakkındı. Benim de vazifem. Vazifede kusur ettim. Alaka ve irtibat açısından o kadar içten onu her şeyi sayma açısından da, havlün, kuvvetin, kudretin her şeydir. Senin havlüme kuvvetin yanında, dünyalara yetebilecek mekanize ordulara sahip olsam, bu onlara bir değer atfetsem, senin kudretine toz kondurduğumdan ötürü, ben nim dahi olsa, bir şirk irtikap ettiğim için, başımı yere koyup tövbe etmeliyim. Çünkü sen havl olarak, kuvvet olarak her şeye yetensin. Benim aklımdan başka kuvvetler, kudretler, güçler, servetler, ginalar geçmemeli. Ben seninle müstahaneyim. Sana sahip olunca, sen bana sahip olunca her şeyde müstahane olurum. İstinay yolu, hakiki hürriyet yolu. Gönlünü kaptırıp başka şeylere köle olmadan kurtulma yolu. Kölelikten sıyrılmanın yolu. Allah'a tam bağlı. Allahümme inan eserke rıda ba'da al-gadahı berda la'yı şfa'da al ve lezzeten nazar ila vaçik ve şevkan ila liqa'ike min gayri zarra mudirretin ve la fitnetin muzilla ve na'uzu bike en nazleme ve ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi